Namaz kılarken hangi evet. rekatta olduğumu unutuyorum bazen. Tabii. Ne yapmam lazım? Tabii bu sadece Emine Hanım'ın başına gelen bir şey değil. Allah affetsin hepimizin başına geliyor. Evet. Ve bu durumda peki ne yapacağız? İnsanları böyle bir şeyle karşılaşan insanları iki gruba ayırabiliriz. Bazı insanlar vardır ki bununla ilk defa karşılaşmışlardır. Namazımı üç mü kıldım, dört mü kıldım? Bu gibi insanlar namazlarını tekrar iade etmeler uygun olur. Evet. Eğer devamlı tekrar ediyorsa bir insan yani namazlarının pek çoğunda bir mi iki mi kıldım diye tereddüt ediyorsa o zaman eğer bir kanaati varsa mesela üç mü kıldım dört mü kıldım kanaatimce üç kılmışımdır zannım buna ağır basıyorsa bunu esas olarak namazımı kılabilirim. Eğer hiçbir zannım yoksa yani bir mi kıldım iki mi kıldım mütereddim ve hiçbir şekilde kanaatimi bir tarafa meyil etmiyorsa bu durumda azı esas alırım. Peki nasıl namaz kılarım? Mesela birinci rekattan mı ikinci rekattan mı diye tereddüt ettim. Birinci rekatta kabul ederim. Birinci rekatı kılarım otururum. İkinci rekatı kılarım tekrar otururum. Üçüncü rekatı kılarım tekrar otururum. Dördüncü rekatı kılarım tekrar otururum. Neden? Çünkü dördüncü rekattan sonra son oturuş farzdır. Eğer ben her rekatın sonunda oturmazsam dört diyebildiğim belki beş olabilir. Beşinci rekatta da ayağa kalkmışsam namazım bu defa olmaz. Dolayısıyla bir mi ikide mi diye traddüt ettiğim zaman bu şekilde bir uygulama yaparım. Peki sonunda seyir secdesi yapacak mı Elbette, bu uygulama? Elbette zaten hep seyir secdesi yapacağız. Çünkü isabet etmiş olsak da olmasak da seyir secdesine bir zarar olmaz. Peki iki mi kıldım, üç mü kıldım diye tereddüt ediyorsam o zaman ikiye esas alırım. Yine her rekattan sonra otururum. Dört mü kıldım, üç mü kıldım diye mütereddüt isem üçü esas alırım, otururum. Yine otururuz. Dördü e, kılarım, yine otururum ve ondan sonra et okuduktan sonra selam veririm sağ tarafıma veya iki tarafıma selam veririm. iki tane seyyus secdesi yaparım. Daha sonra tahiyyat, salli barik okuyarak namazımı tamamlarım. Elhamdülillah. Ben de bir şey öğrendim hocam sayenizde. Allah razı olsun.